tabu al-ikhlas wa ihdhar al-niyya fi jamee' al-a'mal wal-aqwal al-barizati wal-khafiyya qala Allahu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-deena hunafa'a wa yuqeemu as-salata wa bölüm 1 iyi niyet ve samimiyet oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün içtenlikleriyle, yalnız O'na iman ederek, batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekat vermeleri, mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dostoru din der budur. 98 beyne 5. Ve قال تعالى: "Liyenal Allahu luhumuha dima'uha ve laki yanaluhu't takawa minkum". Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin i niyet ve samimiyetinizdir 22 hac 37 ve qala taala kul in tukhfu ma kalplerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da allah onu bilir 3 ali imran 29 1 وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غال بن القراشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بردز به الجعفي البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه حديث 1 مؤمنين devlet reisi Ömer İbni Hattab Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak için İslam'ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse onun hicreti Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse, hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. İtnen, ve an ummil mu'minina ummi abdillah, Aisha radiyallahu anha qalet, qala rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, yagzu ceyşunil ka'ba fe idha kánu bi baydaa minal ard, yuhsafu bi evvelihim ve ahirihim. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري حديث 2 مؤمنين اننسي الله diye kunyelenen ayse'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Kıyamete doğru bir ordu Kâbe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe Allah ondan razı olsun Ya Resulallah Onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar? diye sordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Selefe Wa Ana Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihad wa niyyah wa idha istumfirtum fanfiru muttafaq alayh wa ma'nahu la hijrata min göre peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın. 4- Ve an Ebi Abdillah, Câbir ibn-i Abdillahil Ansariye radıyallahu anhumâ kal, kunnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fî gâzâh. فقال إن بالمدينة لا رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم عنا حبسهم العذر حديث <تصفيق> دارد Ebu Abdullah Cabir İbni Abdullah El Ensari Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir savaşta beraberdik buyurdular ki hasta olmaları yüzünden Medine'de kalıp savaşa katılamayan Öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde, onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular, şeklindedir. Yine, Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük Savaşı'ndan döndüğümüzde şöyle buyurdular. Medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki, herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek, Onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları özürleri alıkoymuştur. 5. Ve an Ebi Yezid, ma'an İbni Yezid ebnil Ahnes radıyallahu anhum, ve huve ve abuhu ve cedduhu sahabiyyun, kal, أخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري حدث 5 إبو يزيد مان بن يزيد بن أهنستان Allah ondan razı olsun, rivayete göre, ki bu kimse, babası ve dedesi, hepsi sahâbîdirler, şöyle demiştir. Babam Yezid, sadaka vermek üzere, birkaç dinar çıkarmış, ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak, babama gelmiştim. Babam, Yemin olsun ki, o paraları sen alasın diye bırakmadım, deyince, Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yanına giderek, durumu ona arz ettim. Bunun üzerine, o meseleyi hallederek, şöyle buyurdular. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey ma'an, aldığın para da senindir.